...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ekonomi Ekoloji'den herkese merhaba. Ee, bugün stüdyoda Pelin, Cengiz ve Serkan Ocak yok. Ee, ben Mehveş Evin ve konuğumuz Tema Vakfı'ndan... ...Çevre Politikaları ve Uluslararası, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı... ...Özgül Erdemli Mutlu olacak. Öncelikle e, Özgül'e bağlanmadan önce... E, şundan bahsedeyim. Malum seçimlere çok az kaldı. Bizler de e, Pelin gibi, benim gibi çevre konularına da kafa yoran gazeteciler olarak siyasi partiler ne kadar e, seçim beyannamelerinde yer verdi, e, ekolojiye, doğa korumaya nasıl yer verdi, bunlara birazcık e, değindik. Ama bunlar tabii yeterli olmuyor. Tema Vakfı e, tam da e, birkaç hafta öncesinde. Ee, ...bir ekosiyaset belgesi açıkladı. Bu ekosiyaset belgesinde... E, ...ekosistemin ve tüm varlıkların... ...bütüncül korunmasına yönelik... ...politikaların önemi vurgulandı. Şimdi tabii bunun detaylarını... E, ...Özgül Erdem'le mutlaka alacağız. Merhaba Özgül, nasılsın? Merhabalar Mehmet, iyi yayınlar, sağ ol. Çok teşekkürler. Ee, ben kısa bir giriş yaptım ama... E, ...Tema Vakfı'nın yayınladığı... ...bu ekosiyaset belgesi neden önemli... E, ve hangi amaçla yayınlandı onu bir anlatabilir misin bize? Teşekkürler. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için hem e, ekonomi e, ekoloji programı olarak sizlere, ekip olarak sizlere ayrıca da çok sevgili Açık teşekkür etmek isterim. E, uzunca bir süre biz de tema vakfı olarak evet. e, Yeşil Dalga programını yaptık. Onun için her zaman size gelmek, konuk olarak katılmak ayrı bir keyif. Ne güzel. E, da söylemiş olmak isterim. Şimdi e, Mehmet biz bu ekosiyaset belgesini niye hazırladık? E, aslında Tema Vakfı'nın geleneğinde var. Bu seçimlerden önce benzeri çalışmalar farklı ölçekte de olsa hep yapıldı. E, evet. Geçmişte de yapıldı. Biz de arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla ilgili uzmanlarımızla, bilim kurulumuzla yapıyoruz. Şöyle bir e, baktığımızda tarihimize e, Tema Vakfı 25 yıllık bir kurum. 26. yılımıza giriyoruz. Bu, kuruluşumuzdan bu yana Beş genel seçim ve üç yerel seçim öncesinde siyasetçilere ekosistem odaklı mesajlar vermek ve aslında çözüm önerileri sunmak amacıyla buna benzer çalışmalar yaptık. Geçmişte bazen adı manifestoydu işte tema manifestosu seçim bildirgesi ekosiyaset bildirgesi gibi evet. farklı adlarda olsa da aslında amacı hep aynıydı. SEMA Vakfı ekosiyaset adı üzerinde e, ekosiyaset vurgusu yapmak istiyor. Bu en güncel çalışmamızda da Mayıs'ta yayınladığımız e, amacımız doğanın ve çevrenin korunması zaten vakıf olarak. Tabii. E, ama bunun için e, biliyorsunuz vakfın e, yaptığı e, işler yani araç olarak e, çalışmalarıyla ilgili kullandığı araçlardan biri savunuculuk e, çalışmaları. Bu ekosiyaset belgesi de aslında bizim işte siyasetçilere, siyasi parti yöneticilerine, 2018 seçimlerinde aday olacak olan milletvekili adaylarına ve seçildikten sonra da seçilmiş oldukları zaman içinde bu çalışmayı da yine paylaşmaya devam edeceğiz onlarla. Kendilerine bir çerçeve sunduk bu belgeyle. Çok özetleyecek olursak dedik ki Tema Vakfı için, Tema Vakfı çok geniş alanda çalışıyor biliyorsun Mehveş, evet. Topraksu, İtlim... E, madencilik gibi bütün yeni bu alanlarda çalışıyoruz. Konu, konular, konu başlıkları halinde de e, bu ekosiyaset belgesinde var. E, hepsine dair tespitler ve öneriler değil mi? Aynen. Dokuz başlık açtık. Ve burada aslında e, baktığın zaman bir kitapçık. E, ama kolay, e, nasıl denir? Hani ok, okuyucu açısından kolay e, bir şekilde... E, yani faydalı olması için ve kolay okunması amacıyla çeşitli başlıklara böldük. Ama aynı zamanda kendisi alt başlıklar içinde de şöyle bir şey yaptık. Örneğin diyelim ki su. Su ile ilgili olarak ilk başlığımız e, mevcut durum nedir? Yani tema vakfı çok hani objektif bir olarak şu anda Türkiye'nin su varlıkları çok özet tabii ki bu hani vakfın daha detaylı çalışmaları var ama ekosiyafet belgesinde. Mevcut su ile ilgili durumumuz nedir? E, bir iç paragrafla. Arkasından sorun nedir? Sorunu özetledik. Evet. Sorundan sonra da tema vakfı çözüm için ne diyoru e, anlatmaya çalıştık. Buradan bu, bir örnek verelim mi? Mesela benzer, toprak varlığı e, çok önemli bir yer tutuyor ki e, genelde de siyasi partilerin beyannamelerinde en çok tarımla ilgili bir takım vaatler e, vesaire yer, yer alıyor. Biz ona daha sonra geleceğiz ama özellikle bu toprak varlığından e, bir iki tane başlık söyleyebilir misin? Tabii şimdi burada sen de dediğin gibi hem Toprak Vakfı'nın ana çalışma alanlarından biri. Biz de ekosiyaset belgenizde 9 bölümle ilgili olarak da çalışma yaptık ama Toprak'tan bahsedecek olursak mevcut durumu önce bir özetledik. Hı hı. Mevcut durumda... Nedir mevcut prof, durum? Mevcut durumda maalesef çok özetle söyleyecek olursam bir cümleyle hı hı. Türkiye tarım arazilerini hızla kaybediyor ben Mevcut 4 durum. yılda 4 e, mi, milyar hektar mı bu bir dakika mil, milyon hektar mı Kayıp. milyon hektar ama yok 25 yılda Mehmet e, şey olarak e, geniş bir spektrumda aldığımızda hmm. 1992 ile 2017'yi kıyasladığımızda <Gülüyor> 2017'yi tamam, tamam. Evet. 2017 kıyasladığımızda e, e, 27.6 milyon hektardan 23.4 milyon hektara gerileme var e, yani vakfın ömrüyle düşünürsek demin hani 25. yılımızı bitirdik 26 giriyoruz Eylül'le. Eylül ayında. Ne mutlu. Buradaki yani vaksın e, kurulduğu zaman bile aslında kurucularımız e, Sayın Hayrettin Karaca Sayın Nihat Gönküt en önemli dikkat çektikleri konu başı toprak geliyordu. Evet. Ve, düşünsene VAKF'ın kendi ömrü hayatına baktığımızda son 25 yılda e, 4 milyon hektar tarım arazisi kayboldu. 25 yıl öncesinde de topraklarımız kıymetli, erozyonla kaybediyoruz. E, i̇şte Türkiye çöl olmasın sloganı çok bilinirdi. Evet. E, Bunca bir süre hala da e biliniyor. Yani dolayısıyla baktığım zaman bu 4 milyon hektar çeşitli e açılardan baktığımızda pek çok hükümet dönemini kapsıyor. Tabii. Ya da bir vakfın ömür e hayat süresini kapsayan bir dönem ama geleceğimiz gidiyor. Yani baktığımız zaman felaket tellanı olmak değil ama Türkiye tarım arazilerini hızla kaybediyor. Öte yandan da nüfusumuz artıyor. Çünkü gelişmekte olan bir ülkeyiz. Tarım çok önemli. Her zaman... Önemli. Her ulus için önemli evet. sadece Türkiye için değil hani e, genel olarak gezegenin tehlike altında olduğu sorunlara baktığımızda iklim değişikliği olsun suyla ilgili sorunlar olsun e, tarım hepsinin e, kesişen noktasında. Ve bir ünusun sürdürülebilirliği için, bir toplumun sürdürülebilirliği için hani e, toprak, su, tarım yani bunlar birbiriyle çok alakalı konular. Onun için mevcut duruma ve soruna e, toprak altına dönecek olursak ekosiyaset belgesindeki hı hı. en e, fazla alt çizilmesi gereken konu arazi, tarım arazilerimizi kaybediyor olmamız ve bunun e, tarım güvenliği e, ile bağlantısı evet. çözüm olarak da bakın. Demin hani söylediğim gibi mevcut durum sorun ve çözüm olarak gittik 9 başlık altında da ekosiyaset belgemizde Hı. çözüm aslında çan vakfın ürettiği bir çözüm değil çözüm aslında bilim insanlarının da söylediği siyasetçilerimizin de ilgili bakanlıklarında bir takım adımlar attığı ve olumlu açıdan da adımlar attığı aksiyonlardan bahsetmek mümkün ama daha fazlasını yapmak gerekiyor bir numaralı çözüm önerisi vakfın tarım arazilerinin Amaç kullanılması engellenmeli. Evet. 5403 sayılı Toprak Kanunu, zaten bunu öngörüyor. Bu kanunun yasalaşma sürecinde de kanunun yazılışından itibaren yani kaleme alınmasında da vaktimizin önemli rolü olmuştu. Bu kanun 2005 Tabii. yılında yasalaştı. Yani 2005 yılıyla 2018 yılına baktığımızda, en azından bu kanunun yürürlükte olduğu döneme baktığımızda. Maalesef pek çok iyi maddesine rağmen çünkü zaten bizim desteklememiz ve öncülük yapmamızın sebebi de buydu. Ee, Türkiye'nin bütün e, tarım ve toprak açısından önemli doğal varlıklarını korumak için bir çerçeve toprak koruma ve arazi kullanım kanununa ihtiyaç vardı. Bunun için e, o yönde gönüllerimizin de desteğiyle savunuculuk yaptık, kanun yasalaştı, her açıdan e, kanunu destekledik. Ama uygulamaya baktığımızda Maalesef e, kanunun öngördüğü şekilde pek çok iş tamamlanmadı. Çok, örneğin arazi kullanım planları e, hazırlanmadı. Büyük ovaların ilan edilmesi olumlu adımlardan biriydi. Mevcut hükümet e, sonunda 2006 ve 2007'deki bakanlar konu kararıyla çok önemli ve çok e, olumlu bir çalışma başlattı. Büyük ovaları ilan etti ve e, bunları koruma altına aldı. Bu bardağın dolu tarafı ve gerçekten bizim de e, önemsediğimiz e, ve desteklediğimiz bir konu. Ama bardağın boş tarafına baktığımızda büyük ovalar ilan edildi ama büyük ovaların pek çoğunun içinde, yakınında maalesef enerji politikaları yüzünden. Taş ocakları en iyi, e, oluyor, e, enerji, e, politikaları, enerji politikaları oluyor. Yani turistik termik, termik santral. Hmm. E, yani büyük ovaların o, benim toprakla ilgili birinci e, çözüm önerimiz e, torma razılarının amaç dışı. Engellenmesi dedik. Ee, bu anlamda bir tür Türkiye çapındaki toprak koruma kurumlarında maalesef gündeme gelen konular daha çok toprağımızı koruma odaklı değil amaç dışına çıkarma dediğimiz yani mevcut bir alan tarımsal alanı amaç dışına çıkarmak demek mevcut. Evet. Oranın artık tarım yapılma fonksiyonunu zarar verici. Bunlardan bol miktarda var ee, ve neredeyse ülkenin her yanında değil mi? Yani e, Anadolu'nun e, neredeyse her yanında ya e, enerji ya turistik tesis e, dediğin gibi bir e, şey planlama yapılıyor. Bir rey hali yapılıveriyor ve e, bu koruma e, koruma meselesi de gündemden e, düşüyor maalesef. E, bir de meralarla ilgili de çok kritik bir duruma dikkat çekmişsiniz. Yani sürdürülebilir bir mera. E, korum, korumacılığına ihtiyaç duyulduğu bu, bu konuda bir şey söyleyecek misin? Tabii ki e, tab tarım, yani, e, toprak değil de hemen daha çok hepimizin de aklına e, ve önemli konusunda itibariyle doğal olarak tarım geliyor. Ama meralarda e, başka çok önemli ve yaşamsal açıdan önemli bir konu. E, meraların da demin toprak tarım e, alanlarımızdan, tarım arazilerimizden bahsediyorduk. Meralarda tarım arazilerinin tarım e, arazilerinin Tehlike altında olması gibi tehlike altında. Çünkü orada da benzer şekilde amaç dışı kullanıma izin veriliyor. Örneğin hmm. e, Torba Kanunu'nda da oldu bu. O geçtiğimiz yıl içinde Maalesef. SEMA'da 2017 senesi içinde. SEMA da diğer Silistrat'ın e, kuruluşları da e, o söz konusu Torba Kanunu'na karşı yoğun bir çalışma yaptılar. Neden? Neralar e, gıda güvenliğimizin... İnsan odaklı baktığımız zaman tabii ki sadece insan odaklı bakmamak lazım ama hı hı. insan odaklı baktığımız zaman bile hani siyasetçilerin yerine koyuyorum kendimi düşündüğünüzde e, milletvekili seçiliyorsunuz bir siyasi partinin üst düzey yöneticisini mevcut nüfusu beslemek için öncelikle yapılması gereken birkaç konu var. Tarımsal güvenliğiniz yani bitkisel üretim, e, tarım e, üretimi ve hani gıda güvenliği sağlanması diyoruz ama diğer önemli konu da hayvancılık. Yani Tabii. bu kadar büyük bir nüfusu beslemek için hayvancılığımızın gelişmesi ve hayvancılığımızın e, sürdürülebilirliği için meralarımızın korunması yaşamsal öneme sahip. Ama baktığımızda Cumhuriyet'in kurulduğu dönemle çünkü öyle bir istatistik var EkoSiyaset belgesinde de 1920'lerin başından mevcut e, duruma baktığımızda %56'sını e, meralarımızın e, kaybetmişiz. E, ve Çok mevcut büyük bir rakam bu. Çok büyük bir evet, rakam. Evet yani Hı -hı. E, düzeltiyorum 56 kaybetmişiz derken rakamı yanlış söylüyorsam yani Cumhuriyet'in başlarında yani 20'lerde %56 olan nere oranımız %19'a gerilemiş. Yine, yine çok büyük bir rakam. Evet başka <gülüyor> bir şekilde söylemek gerekirse de... E, Mevcut bakalım, yani %19'a gerilemiş mevcut mevcut, yeterince e, ciddi ve kritik bir sorun. Ama bu mevcut meralı, yani %19'un içinde olan meraları değerlendirildiğinde bunların da bitki örtüsü zayıf veya verimsiz. Yani bunlar yani da her an başka amaçlarla ku ku kullanıma açık e, yerler anlamına geliyor değil mi? Yani yani, o açıdan hı. bir tehlike yapmıyoruzlar, e, kesinlikle haklısın. Yer açıdan da e, hayvancılık devam ediyor. Eğer bitki Tabii. örtüsü zayıfsa ve verimsizse o bu meralardan beslenen hayvanların da etkilenildiğini e, söyleyebiliyorum. E, yani şey, toprak konusunda çok fazla konuşabiliriz ama çok doğru. E, doğru. E, süremizli... Vakit <gülüyor> programlara yani diğer alanları bahsetmedim diye böyle üzülüyorum. İçim değişikliği Tabii var. birazcık Dular onun için e, doğru. E, hızlıca istiyorsan vaktimiz daralırken e, mesela ormanla ilgili ve bio, biyolojik çeşitlilikle ilgili çok somut e, şeyler var. Bu öneriler nedir? Yani bir, bir ikti, parti, bir yönetim iktidarı geldiğinde aslında yapılabilecek, bundan sonraki dönemlerde yapılabilecek çok basit e, bir takım önlemler var. E, mesela onlar nedir? Doğu korumadan evet, kısaca bahsetmek isterim. E, biyolojik çeşitlilik zenginliğine sahip olduğunu biliyoruz ülkemizin. E, ama hatırlatmak gerekirse dinleyicilerimize, Türkiye gerçekten e, çok şanslı bir e, coğrafyada, biyolojik coğrafyada diyebilirim. Üç e, bitki biyo coğrafyasının kesiştiği yerdeyiz. E, bu açıdan e, ender e, bir ülke diyebiliriz Türkiye'nin e, biyolojik çeşitliliğine baktığımızda. Çok yüksek endemizm görülüyor. Yani sadece belli alanda yetişen e, bitkilere, belli alanda yetişen e, şeylere rastlamak e, mümkün. Bu açıdan da Türkiye çok şanslı. Hem zenginliğine delalet bir coğrafyanın e, hem de özellikle iklim değişikliğiyle e, ilgili sorunlar, sıkıntılar yaşanırken bu gibi değerler daha da öne çıkmış durumda dünyada diye bir not dişeyim sanırım. Evet. Kesinlikle. kesinlikle. Yani senin söylediğin üstüne sözletişen azından fazla altına çizmek gerekir. E, i̇şte bütün bu yöntemiz tür zenginliğine hem flora faunu açısından zenginliğine rağmen Maalesef 2016 yıllı istatistiklerine baktığımızda Türkiye'deki korunan alanların yüz ölçümüne oranı sadece %9. Peki e, bu %9 dergesi... gerçekten korunuyor mu? Bir de o, o var yani %9'un korunan <gülüyor> durumuna dair de bir takım haberleri e, konuları işliyoruz da. Evet. Aslında siz onu yani ekoloji ekonomide olsun diğer evet. e, çevre programlarında e, Ömer Madra'da sabahki... Evet. E, Programlarda her zaman değiniyorsunuz hani mevcut durumda koruman alanlarımızla ilgili e, gerçekten o ayrı bir e, ayrı programlar e, ayrı programlarda çok detaylı işlenebilecek konu ama hani sadece şey açısından bakalım hani koruma statüsü açısından baktığımızda bile yüzde dokuz gerçekten düşük. Çünkü neye göre düşük istersen hani piyaslama yapalım evet bize sorarsan yani bize ya da başka çevre ve doğa koruma örgütlerine. Zaten bizlere göre düşük. Ama dünyayla kıyasladığımız zaman dünyadaki korunan alanla ilgili olarak büyüklüğe baktığımızda bunun bu, bu, bu anlamda Türkiye çok aşağılarda. Dünya ölçeğindeki korunan alanlar sıralamasında %177 ülke var ve biz 133. sıradayız. Yani çok büyük bir zenginliğimiz var ama bunları nasıl koruyoruz, nerelerde dediğinizde bu aslında bu başlık altındaki, ekosiyaset belgesindeki, Koruma alanları ve biyolojik teşhis başkımızın altındaki en büyük sorun, çözümümüz de bunun e, dünya ortalaması olan yüzde çıkarılması. Yani şu anda yüzde 9, dünyadaki korunan alan ülkelerle ilgili ortalama yüzde 17. Tabii bu bugünden yarına olacak bir konu değil. Evet. Ama korunan alanlarla ilgili olarak e, bu gerçekten hani yasanın hazırlanması e, uzunca bir dönem, çok kısa da e, mecliste Gündeme gelen yasalardan ve Kema Vakfı'nın içinde olduğu çalışmalardan bahsetmek isterim. Ee, hani şey demiştik Türkiye'nin daha önce toprak kanunu yoktu. Evet. Bizler toprak kanunu çıkması için önemli adımlar attık. Türkiye'de olmayan iki kanun ve doğa koruma örgütlerinin altını çizdiği, yapılmasını arzu istediği iki kanun var. Bir ne tanesi su kanunu, bir diğeri de e, tabiatı ve biyolojik çeşitliği koruma, koruma kanunu. kanunu. Hı hı. Şimdi, demin bahsettiğim yüzdeyi çıkarmak yani bugünden yarına ya da bir şu andaki yani hazirandaki hı hı. seçimlerde e, seçilecek milletvekillerinin döneminde başarılacak bir şey değil belki. Ama bir an önce adım atılması gerekiyor Tabii. ve Türkiye'nin bir an önce biyolojik çeşitliliğini ve tabiatını koruyan bir kanun e, kanuna ihtiyacı var. Bununla ilgili çözüm önerilerini, e, tabiatı koruma... E, İzleme girişimi var Vakfı'nda içinde olduğu pek çok STK içinde. E, doğa koruma alanında çalışan kişiler, uzmanlar senelerdir bununla ilgili çalışmalar yaptılar. Bizim tarafın önerileri açık. İzler hangi parti seçimi kazanırsa, hangi partiler meclise girerse girsin, Tema Vakfı'da diğer STK'larda diyoruz ki bizim önerimiz böyle e, bunları alabilirsiniz ve diyaloğa da açığız. Zaten mevcut hükümetle de diyalog kanalları açıktı. Tek çok Tabii. farklı komisyonda bunlarla ilgili görüşmeleri yaptık. Ama henüz istediğimiz ölçüde bir ilerleme sağlanamadı. Onun için yeni yasama döneminde e, Haziran 24'te 24 Haziran seçimlerini kazanacak, e, 24 Haziran sonrası neyse girecek tüm milletvekillerinden beklentimiz, tüm partilerden beklentimiz. Hem tabiatı koruma ve biyolojik çeşitli koruma kanun tasarısıyla ilgili olarak sivil toplumla diyalog içinde, akademiyle diyalog içinde çalışmalara, İvedilikle başlamaları. İkincisi de suyla ilgili olarak. Yani su kanunuyla ilgili olarak. Tema Vakfı'nın kendisinin 2012'de kamuoyuyla paylaştığı su kanunu var. Bununla ilgili de her zaman diyaloğu, her zaman daha fazlasını iletişime açığız. Bu vesileyle de hatırlatmak isterim. Bu iki kanunun gerçekten bir sonraki yasama döneminde gündemde olmasını bekliyoruz. ilgili komisyonlarda, çevre komisyonu olsun... Diğer komisyonları olsun, talih komisyonları olsun her zaman bunlarla ilgili çalışmak istiyoruz. Çok özet ilgilerimizi ve özet çözüm önerilerimizi biz ekosiyaset Belgesi'nde paylaştık. Bunun çok bunu daha detaylı çalışmaları paylaştık. var tabi. Evet bu vesileyle onu da yine Lütfen. söylemek isterim. Vakıf sonuçta tema vakfı, pek çok diğer STK gibi e, siya, siyasi değil bütün e, siyasi siyasi partilere eşitmez eşit uzaklıktadır. biz bu çalışmayı tüm partiler için yaptık tüm siyasi adaylar için yaptık e çünkü tüm, tüm Türkiye söz konusu değil mi yani evet yani, yani, yok. yani sorunlara da baktığımızda bu sorunların içinde olduğumuz ekolojik sorunların çevre sorunlarının e, bu bu kadar artmasındaki sorunlarda bütün siyasi partiler yani baktığımız hani Türkiye'nin 25 yılı 35 yılı demin konuştuğumuz hani ne konuşamadığımız itin olsun su olsun toprak olsun tüm siyasetçilerle ve evet, tüm siyasi partilerle ilgili bir konu hmm. onun için bizim şuraya bu parti iyidir kötüdür demenin ötesinde bakıp zaten e, siyasetle alakası olmayan bir bakıp bu çalışmayı da bitirdiğimizde Nisan ayında hızlıca ne zamanki genel seçimlerin erken seçim olacağı duyurumdu 18 Nisan'da hemen iki hafta gibi kısa bir sürede Bakıp bu çalışmayı tamamladık ve Mayıs ayında da Ankara'yı ziyaretler ederek bir dizi ziyaretlerle, Ankara'daki arkadaşlarımızın da, temsilcimizin de Farklı e, katılımıyla. Farklı partileriyle Evet, yani dokuz parti seçime giriyor. Dokuz par Hepsi, hepsine zannedersem Tema Vakfı'ndan gidildi. Bu arada e, seste bir kesiklik oldu, tam Özgül, Erdemli, Mutlu gitti. E, ...zaten kapatacakmışız... ...çok az kaldı... E, ...ben Özgül Erdemli Mutluya... E, ...Tema Vakfı'nın çevre politikaları... ...başkanı... ...bir de son olarak son dakikada eğer Selahattin izin verseydi... E, ...partiler... E, ...genel anlamda ne kadar yer verdi... E, ...çevre politikalarına... ...diye soracaktım... ...ama zannedersem... E, ...vaktimiz de kalmadı... E, ...bu anlamda mesela e, Tema Vakfı'nın... ...bu önerilerinden bir de şundan da bahsedeyim... E, ...bütün partilere, bütün siyasetçilere iklim değişikliğiyle ilgili e, sorunlara dikkat çekilmiş. Paris Anlaşması'nın e, mecliste onaylanması gerektiği. Enerji konusunda e, termik santrallere açılan yolun e, ve bunu kolaylaştırmanın ne kadar zararlı olduğundan e, bahsedilmiş ve özellikle enerjide verimlilik ve tasarruf üzerinde durulmuş ki zaten burada sık sık e, bundan bahsediyoruz. Ee, ve ÇED'in 18 kez değiştirilmiş olmasına ve e, tam olarak uygulanmasına da vurgu yapılmış. Belki başka bir sefere e, seçimden önce ya da sonra tekrar bu konuları biraz konuşma fırsatı buluruz. Bizden şimdilik bu kadar. Ekonomi ve ekolojiden size iyi bayramlar haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>